Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah. Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah. Ağzıb Allah'tan Şeytanı Rızım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-âlamîn ve salât ve salâmü ala Rasûlü Muhammad ve ala âdehi ve sahbihi ecma'in Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini büyüleyecek peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Teala salat ve selam eylesin. Evet, cehaletin mazeret olup olmaması konusuna girmiştik kardeşler. Ee, bu aralar gündemde çok fazla gezmiş olması ve bir an önce işlenmiş olmasında da Allah'ın izniyle fayda gördüğüm, faydalı olacağı kanaatinde olduğum bir kaideyi ki konumuz zaten doğrudan bağlantılı, zaten işlenecekti. Fakat öne almış olmaya beni iten bir takım sebepler dediğim gibi oldu. Bu nedenden dolayı belki bu ders ve önümüzdeki ders, iki ders halinde en fazla kafire kafir demeyen veya kafirin küfründe şüphe eden kişi kafirdir. Kaidesini inşallah şerh edeceğiz. Açıklayacağız. ehli sünnet ve cemaate göre Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın terbiyesinden geçmiş sahabenin bu husustaki tavırlarından, yine alimlerden, nakillerden ve nasıl anlaşılmış olması gerektiği hususunda inşallah şerh usulü bu kaideyi işleyeceğiz. Bu kaide işlenmiş olmasının öne alınmış olmasına sebep görmüş olduğumuz vakıa ise bir takım insanların gerçekten ilimden haberdar olmamaları hususuyla tefrite gitmiş olmaları ve bu kaideden dolayı kendilerini tehlikeye atmış olmaları. Aynı zamanda bir takım mürciye zihniyetli toplulukların da bu kaideye hiç yanaşmamış olması. Yani hem ifrat var bu konuda hem tefrit var. Ama meselemiz şu. Yani bir kimsenin kafir olmasından bahsetmeyeceğiz. Bunu kafanıza dersin başladığında yani sür manşet olarak atın ki konuştuklarımız yer bulsun. Meselemiz kişinin kafir olup olmaması ya da küfründe mazire sahibi olup olmaması değil kafir olduğu bilinen bir şahsın kafir olduğuna hükmetmeyen kişinin kafir olması. Burayı özellikle altını çiziyorum. Çünkü kaide kafire kafir demeyenin küfre girmesi. Yani bir kişi kafir. Ama sen ona kafir demediğin zaman sen kafir oluyorsun. Bu kaide haddi zatında evet İslam alimlerinin icmasıyla sabit bir kaidedir. Yani ehli i Sünnet vel Cemaat'te yer edinmiş bir kaidedir. Doğrudan hakkında ayet yoktur bu kaidenin. Bu kaidenin hakkında doğrudan bir hadis söz konusu değildir. Fakat alimlerin bu hususta icması vardır. İcması dediğimiz ne? Zımnen diyoruz ya hani doğrudan olmasa da en direk bir şekilde, dolaylı olarak ya da biz buna e, usulü fıkıhta, Şatibin'le işlerken ne demiştik buna? Ne metoduyla bunu bulduk? Bildik istikrar metoduyla değil mi? Yani mesela ayetlere bakıyorsun, bakıyorsun Allah azze ve celle hiçbir ayetinde kim ki peygambere haşa söverse diye bir ayet var mı? Doğrudan hükmünü bildiren bu şekilde yok. Peygambere düşmanlık ederse diye var. Ama biz ayetleri okuduğumuz zaman Allahu Teala bir ayetinde Allah'ın Resulü'nün sesinin üzerine sesimizi çıkartmış olmayı ameli batıl görürken Allah Azze ve Celle Allah'ın Resulüne hitap ederken, kendi aranızda birbirinize hitap eder gibi etmeyin derken, yani Aleyhisselatü Vesselam hakkında inmiş olan ayetleri ve Aleyhisselatü Vesselam şahsında ortaya konulmuş olan gerçekleri gördüğümüzde ister istemez hangi neticeye çıkacağız? Her kim Allah'ın Resulüne söverse hükmü nedir? Kafirdir. Bunda icma var mı? Bunda icma var. Hiçbir alemin bu usta neyi yok? İhtilafı söz konusu değil. Şimdi misal bu gibi istikrar metodu ile oluşmuş olan icmalar da var ve bu kaidede istikrar metoduyla oluşmuş bir kaidedir. Hakkında doğrudan ayet yoktur, hakkında doğrudan hadis yoktur. Şimdi kafire kafir demeyen kafir olur mu? Bu meselede bazı insanlar ki onlara da biraz değineceğiz, bazı insanlar Kafir kelimesini kullanmış olmayı tamamen ne yapıyorlar? Lukatlarından atıyorlar. Yani bunlar bidatçı müvciye fırkası. Çünkü biz ne dedik? Tekfir nedir dedik? Tekfir şer'i bir hükümdür. Allah Azze ve Celle buna hükmetmiştir. Ve hükmetmiş olmamızı da emretmiştir yerine göre. Çünkü bu Allah için dostluk etmek, düşmanlık etmek ile bağlantılıdır. Yine ne ile bağlantılıdır? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Men uhabbu lillah ve uhabbu Her kim Allah için buğz eder, Allah için severse imanını ne yapmış olur, mükemmelleştirmiş olur. Senin Allah için sevmek, Allah için buğz etmek için ne yapman lazım? İnsanların hükmünü vererek değil mi? Ayırmış olman şarttır. Dost edinileceğini edinirsin, düşman edinmen gerekeni edinirsin. Tekfir şer'i bir hükümdür. Dolayısıyla bugünün insanlarına Baktığınız zaman ciddi bir ahlaksızlık söz konusudur. İhtilaf ettikleri insanlara çok affınıza sığınıyorum. Şerefsizden başlıyor, anasını avradına küfretmekten gidiyor, soyuna, sülalesine, gelmişine, geçmişine, çok affedersin anasına, bacısına, her türlü hakareti yapacak kadar nefsi boyutta aşağılaşırken, şer'i bir hüküm olarak kafir dedim mi, yani bugün Trump'a bile desen kafirdim. Böyle saçmalık olmaz ki. Allah Azze ve Celle'nin emridir bu. Dolayısıyla bu kaide evet üzerinde icma edilmiş bir kaidedir. Kafire kafir demeyen kafir olur. Ama bu kaide ile kast edilen nedir? Bizim için önemli olan burası. Yani hayatta ne ehl sünnet alimleri, ne başka alimler, ne de bu günümüzün alimlerinden. Yani Rabbani alimleri tabii ki kastediyoruz. Herhangi bir tanesinin küfür hükmü vermediği bir kişi kendisi tekfir ediyor. Bakın sadece yeryüzünde tekfir eden belki kendisi. Ve sonra bu kaideyi getiriyor. Ve ona kafir demeyene ne diyor? Kafir diyor. Hangi gerekçeyle? Bu değil? Şimdi yemek ustaları vardır. Doğrudur. Benim ürime de getirirsin üç tane yumurtayı. ...ununu, hamurunu, efendim, tuzunu, biberini, salçasını benim önüme de getirirsin. Tamam, ondan sonra bana da yemek yap dersin. Aynı malzemedir. Aynı malzeme dahi olsa yemeğin sırrını almamış, yemeğin ruhunu almamış, ayarını tutturamayan insanların eline aynı malzemeyi de versen... ...yani fırından bir şey çıkar, yani çıkma çıkar... Ama bu anlamda aynı malzeme dahi olsa işin sırrını ve hikmetini yakalamış olan ya yemek ustasıdır bu işi halledecek ya da kadındır bu işi halledecek olan. Yoksa aksi takdirde gündemde aynı meseleler var. Yani yemeği güzel bir şekilde yapıp önümüze koyduğu zaman hem karnınızı doyuracak hem de aynı zamanda damak tadı verecek ve arkasından elhamdülillah ya Rabbi nimetlerine hamdolsun dedirtecek bir yemek gelir. Ya da öyle bir yemek gelir ki hiç tuzu yoktur. Ya da aşırı derecede tuzludur. Ya da öyle fazla kızartılmıştır ki tadı kaçmış zehirlenme tehliken olabilir. Ya da hiç pişmemiştir dişini kırar. İki yemekten de bahsettiğin zaman nelerden bahsedeceksin? Ekmek... Değil mi? İçine doğradığın salça, soğan, efendim e, patlıcan, bu gibi yağ aynı kavramlar gündemdedir. Ama aynı kavramların gündemde olması ikisinin aynı şey ya da ikisini isabet ettiği anlamına gelmez. Bu anlamda ben kimseye kafir demem diye mürciel zihniyetiyle yemek yapmaktan geri duranlar şeriata sırt dönmüş olan cahillerdir. Ya da ben de yaparım canım diyerek, yani daha bakkaldan ekmek getirmiş olmaktan gayrı herhangi bir şey yapmamış olanlar, ben de bu işi yaparım diye kalkarak yemek yapmaya kalkarsa, evet salça, aynı kavramlar ortamda gezer. Ama yemek, tat, zehir bambaşka şeyler çıkacaktır. İlim de böyledir. İşin aslını kavramamış olan insanlar, ya bu işi tam bertaraf ederler ya da bu işin tabiri caizse cılığını çıkartırlar kafire kafir demeyen kafirdir kaidesi ile alimler neyi kastetmişlerdir üzerinde icma edilen husus nedir buradaki kafirden kasıt kimdir bunun şartları var mıdır İşte bunları işleyeceğiz ta ki helak olan beyine üzerine helak olsun isabet eden de belgine üzerine isabet etsin. Bu bağlamda ilk etapta söyleyeceğimiz kardeşler, yani biraz önce kastetmiş olduğumuz şey nedir? Bir takım kelimeler ve kavramlar vardır. Bu kelimeleri ve kavramları yerli yerinde kullanmaz iseniz, emin olun ki ortalık curcunuya dönecektir. Her türlü kavramdan. Biz daha önce defaatle söyledik değil mi? Kavramlar çok önemlidir. Yani mefhum dediğinde bir mefhumu ortaya koyduğunda neyi kastediyorsun? Kastettiğin şey nedir diye. Yani bugün mesela küfürle mücadelede de aynı şeyi söylüyoruz. Adam ağır laiklik İslam'la diş değerdir diyor. Yani zorlama yapıyor. Tabii düşmüş bir batılıyola o yolda helak olacak ayrı bir olay ama <gülüyor> tarihten beri insanlar soba diye niye demişler? Tarihten beri insanlar soba, kışın kurulan, içine odun atılan, kömür atılan, üstünde güğümle suyu kaynatıldığı, hem elini ısıttığın hem üzerindeki yemeğin tadı bambaşka olan o tenekeden yapılmış olan aleti kastederler. Sen kalkıp da yok arkadaş bundan sonra ben soba diye buna diyorum diye farklı bir anlam yüklemeye kalkarsan bu senin cürümün olur. Kavramlar çok önemli. Misal buna bir iki tane örnek verir. Bizim ehli sünnetin kitaplarına baktığınız zaman, yani eski kitaplara baktığınız zaman eski kitaplarda mürtet kelimesini göreceksiniz. İslam'dan dönme ve mürtet kelimesini göreceksiniz. Şimdi eski alimlerin alabildiğine kitaplarında mürtet diye bahsettikleri ve mürtedin hükmü diye altına kaideler ile beraber o işin detaylı bilgilerini serdetmiş etmiş olan alimlerin oradaki mürtet kelimesinden kastı din değiştirendir. Yüzde doksan böyledir. Din değiştiren yani bizzat İslam'dan çıkıp başka bir dine giren ya da İslam'dan çıkmış ve İslam'a hakaret etmiş olan bir kimse kastedir. Şimdi bizim bu adam geliyor diyor ki sen mürtet oldun. Neden ben mürtet oldum? Şu iştihada ters düştün ve sen mürted oldun diyor. Ki bunda da icma yok. Delilin ne benim o zaman hükmüm ne? Sen öldürülmelisin diyor. Nereden çıkardın? Bak İmam Serahsi işlemiş. Alimler ittifak etmişler. Halbuki oradaki mürtet kavramıyla bunun kullandığı mürtet kavramı birbirine benzete de dedi önceki nasıl yemek yemeye benzedi ya Soğan soğana, patlıcan patlıcana, tuz tuza benzedi ya. Sadece bu benzeşiyor. Mefhum tamamen farklı. Ya da bir örnek daha vereyim size. Eski alimlerimizin mezhep kitaplarına bakın. Mezhep kitaplarında misal bid'at ehlinin arkasında namaz kılmanın hükmü demişler. Bid'at ehlinin arkasında namaz kılmanın hükmü diye bahsettikleri o bid'at ehlinden kasıt mutezile gibi, hariciye gibi. Cehmiye gibi bu gibi yine kelamı, kelami olan farklı fırkalar gibi İslam'ın içerisinde sapık bir yolu açmış olan belli başlı akide babında bile sapmalara yönelmiş olan bidat ehli kast edilir. Şimdi adam İmam Malik'in kim ki bidat ehlinin arkasında namaz kılmışsa onu mutlaka iade etsin. Kavramını ya da ifadesini kitapta görüyor mu? Görüyor. Açıyor Malik'in mezhebinin kitabını ya da Hanbel'in mezhebinin muhnisini açıyor. Diyor ki İmam Malik, bidat ehlinin arkasında namaz olmaz. Kim kılarsa iade etsin diyor. Ne oldu? Ya dün biz işte bir arkadaşın yanına gitmiştik. E, o vatandaş namazda tesbih kullanıyordu. E ne oldu? O yüzden namazı iade ettim diyor. Niye? Çünkü tesbih bidat yani kaldı ki toplu halde tesbih çekme olsun ki bidattır evet. Yani o olsun onu da vatandaş geçiyor. Tesbihi sadece o tesbih taneleriyle saymış olmaya bidat diyor. İmam Malik'in görüşünü de getiriyor. İade etmen şarttır diyor. Yoksa senin namaz boşa gitti diyor. Faciayı anlatabiliyorum değil mi? İşte kavramlar ve mefhumlar ne için konulmuş ise oraya kullanılır. Ve bu işi de ilim ehli anlar. Bu işi de ilim ehli anlar, ilim ehli bilir. Yani bu bağlamda hangi kavram, hangi anlamda, hangi zamanda ve hangi kıstaslara göre kullanılmış ise öyle anlarsın. O yüzden kelimelerin benzeşmesi hiçbir zaman mefhumun benzeşmesini gerektirmez. Dikkat edin. Kelimelerin benzeşmiş olması... Hiçbir zaman mefhumun benzeşmiş olmasını ne yapmaz kardeşler? Hiçbir zaman gerektirmez. Dolayısıyla biz her hususta bunu söylüyoruz. Mefhumlar yerli yerine oturulmalı ve hangi anlamda konulmuş ise öyle devam etmeli. Yoksa aksi takdirde Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyordu? El kavlul haq ellezi yuradu bihil batıl Kendisiyle batılın kast edildiği haksız, haksız. Ama batıl kastediliyor. Hak söz ama batıl kastediliyor. Adam Ebu Hanife'den almış. Ebu Hanife bir kimsenin namazını kendi dilinde kılabileceğine dair bir fetva vermiştir. Evet bu da kayda geçmiştir. Ama Ebu Hanife bunu hangi kısım için, hangi kesim için, hangi şartlarda, hangi durumlarda ve o yaşamış olduğu bu fetvayı verdiği dönemdeki... Oluşmuş olan şartlar nelerdi? Bunlara hiç bakmıyor. Doğrudan adamın etrafında üç tane değil sadece kendisi Arapçayı, yani Elif Bey'i öğretecek, Arapçayı öğretecek adam var. Ben Türkçe kılacağım diyor. Delili var mı? Delili var. Aha Ebu Hanife. Şimdi Ebu Hanife'nin kullanmış olduğu kelimenin arkasındaki mefhum bomboş. Dolayısıyla bu Öyle bir hal alıyor ki içinden gerçekten ne yapamıyorsunuz kardeşler, içinden hiçbir şekilde çıkamayacak bir hal alıyor. Buna dikkat edeceğiz. Ne olursa olsun. Özellikle ilim talebeleri, ihlaslı olan samimi muvahhid gençler, efendim Allah olan imandayla coşan yiğitler, evet tekfir etmediğinde küfre girmiş olmaktan korkan hassas insanlar. Ama bu sizin bu hataya düşmenizi gerektirmez. O yüzden ilme bakacaksınız, ilmi olarak hadd ve hudud bilinecek. Evvela bunun ile hiçbir alakası olmayan kişiye geleceğiz. Şimdi bu kaide nereden çıkmıştır kardeşler? Hangi gerekçe ile çıkmıştır? Bunun sırrını kavradığınız zaman işin tabiri caizse farkını, illetini algılayacaksınız. Bu kaidenin çıkmasına temel olan sebep nedir? Allah Azze ve Celle'nin bize göndermiş olduğu vahiy, yani Kur'an ve sünnet nedir, nelerden ibarettir kardeşler? Ya inşadır ya da nedir? Haberdir. Yani ayetler, hadisler ya inşadır ya da haberdir. İnşa dediğimiz şey nedir? Yeni bir hüküm çıkartır. Haber dediğimiz nedir? Akidedir. Haber dediğimiz Allah Azze ve Celle'nin tarihten vermiş olduğu haberlerdir. Haber dediğimiz şey cennet cehennemin Durumudur. Haber dediğimiz şey hüküm barındırmaz, haberdir. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu inşa ve haber hangisi olursa olsun iki çeşit yalanlanma kardeşler. Dikkat edin. Buraya dikkat edin. Kur'an'a göre iftiranın anlamlarından bir tanesi şudur. Kur'an'a göre Allah'a iftira etmenin anlamlarından bir tanesi şudur. Kişinin gerek sözüyle, gerek fiiliyle Allah'ın hükmünü yalan çıkarmış olmasıdır. Buraya dikkat edin. Burayı tekrar ediyorum. Kur'an'a göre Allah'a iftiranın bir çeşidi de nedir? Kişi gerek sözüyle, gerekse fiiliyle Allah'ın emrini ne yapar? Yalan çıkardır. İnkar etmiyor. Dikkat edin bakın. İnkar etmiyor. Ne gibi? Şimdi Allah Azze ve Celle buyurdu ki, Allah Azze ve Celle buyurdu ki kafirler şüphesiz ki قالوا, Mesih İsa Allah'ın oğludur diyenler mutlaka ne olmuştur dedi allah Teala kafir olmuştur. Şimdi Allah Azze ve Celle bunu bildirmiş mi ayetinde? Açıksa bildirmiş. Yine Allah Azze ve Celle kafirlerin cehennem olduğunu bildirmiş mi? Cehennem olduğunu bildirmiş Mesela adam bugün kalkıyor, dinler arası, diyalog diye gerek fiili, bakın gerek fiili, gerekse sözlü olarak la ilahe illallah demek bir insana yeter diyor. Değil mi biliyorsunuz? La ilahe illallah demek, yeter. Şimdi bu kişi kafirler ile beraber ciddi bir siyasi ortam bulabilmek, bilmek devam edebilmek için her türlü kalem anlaşmanın gerektirdiği bir, e, kıvraklıkla e, ne yapıyor? La ilahe illallahı gündeme alıyor. Muhammedur Resulullah kısmını görmezden geliyor. Ve karşıdaki Hristiyan ve Yahudilerin içerik olarak anlam itibariyle cennete gidebileceğini ne yapıyor? İhtimali olduğunu söylüyor. Bu adam kalkıp Allah bu ayetinde böyle dedi ama böyle değildir. Dedi mi? Demedi. Yani bizatihi böyle söyledi mi? Söylemedi. Ama orada kullanmış olduğu söz onu ne yapar? Kafir yapar. Neden kafir yapar? Çünkü kesin ve kat'i olan Allah'ın hükmünü ne yapmıştır? Bu söz ile yalanlamıştır. Bakın bu kaidenin çıkış noktası buradan başlıyor. İyi anlayın. Bu kaiden, hani dedi ki Kur'an'da yok böyle bir ayet. Hadiste de böyle bir ayet yok. Ama bu kaide buradan çıkıyor. Çünkü sen Allah'ın hükmüne göre kafir dediğine kafir demezsen neyi yalanladın? Allah'ın hükmünü yalanladın sen. Onun için kafir oldun. Dikkat edin boyut ona kafir deyip dememe boyutu değil. Ona kafir demediğinde onu Müslüman gördüğünde ona kafir diyen Allah'ın hükmünü yalanlamış oluyor. Anlaşıldı Bir de kişi Allah'a bu şekilde sözle iftira ettiği gibi nasıl iftira eder? Fiiliyle değil mi? Fiiliyle. Yani misal, sadece bir örnek vereyim size. Mugnil Muhtaç, zaten orada not, e, kardeşlere gönderim notlarla bunu verdim. Mugnil Muhtaç ki Şafii mezhebin özellikle 10. asır döneminde yaşamış olan bir alimdir ve evet, Şafii mezhebinde kitabı en ağır kitaplardan bir tanesidir. Orada mesela şöyle bir şey söylüyor. Bir insan kiliseye gidiyor. Kiliseyi açıyor. Kilisenin yapımına katılıyor. Onları ziyaret ediyor. Bir kısmını birazdan nakledeceğim ya da belki öbür derse her neyse. Bu kişi kafir mi değil mi? Şimdi düşünün ki siz siyasi bir yönetimdesiniz. Belediye başkasımız ve size gelmiş demişler ki efendim... Hristiyan ve Yahudi tebaa size demiş ki şu bizim manastırı bir onarsan yani bizim paramız yok. Bir onarsan demiş. O da <gülüyor> müsamaha anlamında hani İslam devletinde kilise olmayacak bir şart yok. İslam devletinde kilise de olabilir. Kafirler kendi içlerinde işki üretip zıkkımlanabilirler de. Karışma olmayacak ayrı bir olay. Yani bu bağlamda ne yaparlarsa yapsınlar. Ve bu yönetici sadece adalet gereği tamam ediyor. şunun oraya efendim iki tane ne yapın? Çimentuatın, usta sendeki tavrayı tamamla, bunlar bizim tebaamız. Yani biz buna sahip çıkalım diye adam böyle bir hoşgörü mantığıyla kiliseyi açmış. Bu kişi kafir oldu mu? Bu kişi kafir olmadı. Bu kişi kafir olmaz. Ve Ama bu kişi, onlar da Allah'a ibadet ediyorlar. Dolayısıyla Allah'a ibadet edilen yerde, oraya yardımda bulunmak benim ...Allah'a yakınlaşacağın bir sebep olur. Yani Allah'a yakınlaşma... ...ibadet türüdür... ...niyetiyle bunu yaparsa ne oldu? Kafir oldu. Bakın fiil... ...aymın. Fakat mefhum... ...farklı. Çünkü birincide... ...herhangi bir ayet... ...hadis ya da icmanın inkarı var mı? Yok. İkincide... ...hem ayetin iptali var... ...Allah onlara yaptıklarının... hepsinin boşa gideceğini söylemişken... Sen onlara nasıl hala ibadet dedikleri şeyler itibar ve Allah yakınlaştırabileceklerini söylüyorsun. Halbuki Allah-u Teala şirk koşanın hiçbir şekilde amelini kabul etmeyeceğini Allah Azze ve Celle bildirmiş. Fiili olarak da bunu yaparsa ne olur? Kafir olur. Niye? Çünkü Allah'ın ayetini yalanlamış olur. Allah Azze ve Celle bizim kafirlerin komşu olarak onlara iyilik yapmamızı Allah bize yasaklamış mı? Yasaklamamış. Hiçbir şekilde yasaklamış, iyilik yapmamız yasaklamış, Hayır yasaklamamış. Fiil aynıdır. Ama eğer ki Allahu Teala ne diyor mesela Muhattine suresinde, eğer ki onlar sizi yurdunuzdan çıkarıyorlarsa, sizi efendim öldürüyorlarsa, sizinle savaşıyor, sizi yurdunuzdan çıkarıyor ya da yurdunuzdan edilmenize destek çıkıyorlarsa, onlara dost edilmeyeceksiniz. Ve yine ne diyor Mücadele suresi 22'de, Allah'a ve ahiret gününe iman etse derdi. Onları dost edinmezlerdi. Fiil. Edinmezlerdi. Maile 81 daha keza. İşte bir kişi fiil olarak da Allah'a ne yapmış olabilir? İftira etmiş Allah'ın hükmünü yalan çıkartmış olabilir. Bir örnek Şu Şuayb aleyhisselam ve Kur'an'da diğer peygamberler mesela peygamberden taviz istiyorlar. Yani biz sana umutluyduk. Hani diğer peygamberler diyorlar ya biz senden umutluyduk ve arayı bulalım diyorlar. O da diyor ki eğer ben sizin milletinize uyarsam, dikkat edin peygamberin ifadesidir bu. Ben sizin arzu ve isteklerinize uyarsam Allah'a iftira etmiş olurum diyor peygamber. Buradaki iftira nasıl iftira? Fiili olarak Allah kafirlere ve zalimlere meyletmeyi yasakladı mı? Yasakladı. Ben size uyarsam Allah'a iftira etmiş olurum. Yani fiilen Allah'ı yalanlamış olurum. Bu da böyle değil mi? Ben diyorum ki size arkadaş buranın ağası benim buranın paşası benim. Bu pencereler sabaha kadar açılmayacak. Tamam. Sen bizim ağamızsın. Sen bizim paşamısın, Sen ne desen odur. Biz senin dediğinden vazgeçmeyiz. Aşağı iniyorum. Bir abi buradan aralamış bile. Ben daha yani caddenin köşesini Dönmeden baktım aralamış. Fiiliyle beni ne yaptı? Yalanlat. Fiiliyle beni yalanlayınca o benim ağa olduğum için benim tabaamdan olmaktan çıktı. Ve sen de benim ağalığımı ikrar etmek için onun benim tabaamdan çıktığını ne yapmış olman lazım? Söylemiş olman lazım. Olmazsa benim söylediğime sen de ihanet etmiş olursun bu kaidenin çıkış noktası burasıdır kardeşler yani ehli sünnetin alimleri bu kaideyi ortaya çıkartmışken hani nerede kafir var arayalım burayalım damgayı vuralım yani bir avcılığa çıkmak noktasında değil ibadet maksadıyla bu kaideyi oluşturmuşlardır Allah'ı yalanlayanı biz kabul eder de onu hala Müslüman görürse biz de Allah'ı haşa yalanlamış olur muyuz Diyerek ibadet amaçlı bu kaide çıkmıştır. Anlatabildim? Birazdan örnekle gelince daha da güzel anlaşacak. Meselelerin çıkış noktası burasıdır kardeşler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Kur'an'da bir şey ortaya koymuşsa başka bir kimse de sözlü ya da fiili olarak onu nakzeden yani o hükmü iptal eden bir söz ya da fiil içerisinde girdiği an isterse onu diliyle inkar etmesin ne olur? Kafir olur. Size o yüzden şimdi kardeşler hemen burada ileride zikredecektim ama bu kaideyi ilk eserlerde ilk dile getiren ve icmayı bize aktaran imam Kadı yazdır kardeşler. Kitabın, ilk kitabına bunu kaydetmiş ve bu hususta icma olduğunu bildirmiş olan alimimiz Kadı İyaz'dır. Şifa isimli eserinin içerisinde bunu zikreder. Ki diğer alimlerimiz de bunda müttefiktirler. Yani bunda ihtilaf yoktur. Ama ne kastedilir? Tabii ki onu işleyeceğiz. İmam Kadı İyaz diyor ki kardeşler bir takım şeyleri açıkladıktan sonra kelime olarak Arapçası ile beraber okuyorum. Diyor ki ve işte bu sebepten dolayı nukefir omenlem yukefir men, men dene bi-غير Her kim Müslümanların milleti, Müslümanların İslamının, Müslümanların milletinin dışına başka bir dinle din edinirse dikkat edin ve o kişiyi kim kafir görmezse. Yani adamın bir tanesi ne yaptı? İslam'ın dışına çıktı, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Müşriklik gibi bir dine girdi. İmam Kadı yazıyor diyor ki, bir kişi eğer ki İslam milletinin dışında başka milletlerin dinini din edinirse ve bir kimse de ona kafir demezse biz ona kafir deriz neden kardeşler bunu kafir demezse alimler hangi ayeti yalan saymış olmaktan korkarlar söyleyin az düşünün bu adam İslam dininden başka bir dini aradı buldu girdi ve ben ona kafir demezsem sen de kafir olursun denildi neden çünkü ben ona o İslam'dan başka bir dini din olarak seçtiği halde ona kafir demezsem ben hangi ayeti yalanlamış olurum İnne'd-dîne 'inde'llâhi'l-İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Bu ayeti otomatik olarak ben ona kafir demediğimde iptal etmiş oluyor muyum? Oluyorum. Adam resmen başka dine girmiş. Ve buradaki ona kafir demiyor. Mesele başka dine giren değil. İkinci kişi. İkinci kişi. Başka dine, başka dine giren kişi kafir. Adam resmen Hristiyan olmuş. Bu kafir. İkinci şahıs diyor ki bu kafir değil. Ama kendisi ben Müslümanım diyor. Mesele bu ikinci şahsın üzerinde yoğunlaşıyor. Hikmü veren üçüncü ayrı ama meselenin üzerinde cereyan ettiği şahıs ikinci kişi. Şimdi o Hristiyanlığa geçtiği halde bu diyor ki Vallahi ne bileyim belki cennete gider dediği an o kafir diyemem dediği an ne yapmış oluyor Allahu Teala istedi bu men yaptıri gayr İslam'ı dinen yok belermi? Kim İslam'dan başka bir dini seçerse ebediyen kabul etmeyeceğim dedi Allahu Teala. Bu ona kafir demediği için hala doğru olabilir cennete gidebilir dediği zaman ayeti muhatap almasa bile o ayeti ne yapmış olur? <gülüyor> inkar etmiş olur. Mesela buradan çıkıyor. Kafire kafir demeyen kafir olur diye ibadet amaçlı buradan çıkmıştır mesele. Allah ve Resul'ün yararlanmasıdır. O yüzden kardeşler. Burada kime kafir diyeceğimiz hususu alimlerin icma ettiği gibi nedir? Allah'ın ve Resul'ünün doğrudan kafir dediği ya da icma ile bir tek alimin dahi o kafir değildir, olmayabilir diye yorum yapmadığı durumlar için geçerlidir. Anlaşıldı Bu kaide hangi durumlar için geçerli? Kur'an'da ya da sünnette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şunu yapan kafirdir, ebedi cehennemliktir dediği ya da icma ile şunu yapan kişi kafirdir. Mesela ne gibi? Resulullah'a söven kişi kafirdir meselesinde olduğu gibi icma ile sabit olan bir şeyi bir kimseyi tekfir etmeyen kafir olur bunun istisnaları vardır tevil olan yerleri vardır bunu da söyleyeceğiz yani bu ne olacak evvela kardeşler biraz ilimle ilgilenen biraz Arapçayla ilgilenen kardeşler bu hususu daha iyi bilirler neyi işlemiştik sübutu kat'i delaleti kat'i olacak. Bir. Ayet bile olsa, hadis bile olsa muhtemel olmayacak. Size bir örnek vereyim, daha güzel anlayacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler insanları caydırmak için, korkutmak için, batıla düşmesinler diye, korksun da çekinsinler diye efendim, nasihatte önemli dikkate alabilmek için Aleyhissalatu vesselam çok kat'i ifadelerini yapmıştır, kullanmıştır. İçerik olarak mesela kadının kocasına karşı nankörlüğünü Aleyhissalatu vesselam hangi ifadeyle kullanmıştır? Kafir ifadesiyle kullanmıştır ey kadınlar Allah için infak edin harcayın çünkü ben ateşin çoğunun kadınlardan olduğunu gördüm neden Allah'ın Resulü çünkü siz kocalarınızdan hep iyilik görseniz bir sefer kötülük görseniz ben senden ne gördüm gider başına kalkarsınız diyor kufur bunu aleyhissalatü vesselam kelime olarak kafirliğinizden dolayı diyor şimdi bir insan bir tane kadın tespit etse ki bu kadın kocasını hiç takmıyor hiç dinlemiyor kocasını eziyetle ediyor itaat yok şu de o biçim dersem var yani tam roller değişmiş o olmuş erkek onun kalmış değil mi? neyse roller değişmiş ben de gelsem desem ki Allah'ın Resulü bu hadisinde kocasına itaat etmeyen kadına ne diyor kafir diyor söyle bakayım abi bu kadın kafir mi şey, he, kafir mi değil mi bu diyor ki ya nasıl kafir diyeyim kafir oldun niye çünkü kafire kafir demedi kelime tuttu mu Soğan sarımsak tuttum mu patlıcan tuttu tuttu, tuz da var, ocak da var, hepsi var ama ne oldu? Zehir, fazla yaktım, acayip yaktım, yani tersine kattım bunları. Böyle olmaz, oradaki küfürden kasıt, sen onu bir görürsün, buradaki küfrü asıl küfrü alırsın, ne hadis ilminden şeyin var, ne alimlerin onu nasıl yorum yaptığından anladığını, ne sahabenin nasıl algıladığından haberin yok küfür kelimesi geçiyor diye tuttun onu, kocasına uymayan kadına kafir dedin ve icma var kardeşler, İslam'da kafire kafir demeyen kafirdir, söyle bakayım bu kadın kafir mi değil, o zaman sen de kafire kafir demediğin için sen de kafirsin. Aha bitti. Oldu mu? Değil. Bakın aleyhissalatü vesselam bu ifadeler kullanmıştır. Bir örnek vereyim size. İhtimal olmayacak ama ilim ehli olmayan gençler, muvahitler akıllarını başlarına alsınlar, ilim ehline bıraksınlar bu işi. Öğrensinler. ilim ehli olsunlar, talebi olsunlar öğrensinler. Bir örnek aleykissalatü vesselam. ifadelerinin çoğunda kardeşler leyse minna ifadesini kullanır. Leyse minna nedir? Bizden değildir. Biz kim? Müslüman. Bizden değildir demek ne anlamdadır? Müslümanlardan değildir. Müslümanlardan olmayan ne olur? Ya yani Müslümanlardan olmayan kafir olur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam pazara uğradı. Bir insanın pazarın içerisinde olgun olan meyveleri üstte çürük olanlarını alta koymuş. Zaten bu tür manavcılar genelde kendileri çantayı doldurur. Size doldurtmazlar biliyorsunuz. Tamam. Çantayı alü doldururken alttaki çürüklerden vermiş. Geçici. Medine'ye pazara gelmiş bir adam bunu yapınca Medine'nin ahlakında bu yoktur. Aleyhissalatü vesselam ama o adamın İslam'a da girdiğini duyunca ne dedi? Men kaçlarına şena feleyse Bizi aldatan bizden değil. E, çürük malı sağlam mal diye satan adam kafirdir diyeceksin. Söyle bakın kardeşim, o zaten kafir de. Söyle bakın kardeşim. Domatesin sağlamını üste, çürüğünü alta koyup gelen Müslümanlara alttaki çürüğünden veren bir adam zaten hadise göre kafir. Bu adam kafir mi değil mi diye soruyorum. Bu da diyor ya ne bileyim kafir diyemem. Sen ne oldun? Kafir oldun. Getiriyor kaydı uyguluyor. Evet soğan sarımsak benzedi ama tat acayip oldu. Berbat oldu berbat. Aratabiliyorum değil mi? E, hadis bile olsa nas bile olsa muhtemel olmayacak. Mutlak kafir olduğunun anlaşılması bilinecek. Mutlaka. Eyni bizi aldatan bizden değil. Mesela Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisinde ne diyor kardeşler? La yu'minu ahadukum hatta muhibbe li ahihi ma yuhibbu li Sizden bir kimse kendi için istediği şeyi kardeşi için istemedikçe iman etmiş olamaz. La <gülüyor> yu'min kelime olarak iman etmiş olamaz. İman etmiş olmayan kişi normalde ne? Kafirdir. Dolayısıyla iki Müslüman araba almaya gidiyor. Biri ondan önce koşturuyor ki sağlam arabayı kendi alsın, ona kaptırsın. Ya da güzel bir nimetle faydalanmak istiyor, tercih edemiyor. Ya da yola çıkmışlar paylaşmasını bilmiyor, cimri adam. Şimdi hep kendi nefsini tercih ediyor. Ben kalkıyorum diyorum ki Resulullah ne dedi? Aleyhissalatü vesselam haşa. Kişi kendisi için istediğini kardeş için istemedikçe... İman etmiş olamaz. E bu adam hep kendi için istiyor, bu adam iman etmiş değildir. İman etmediyse ne? Kafir. Sen söyle abi bu adam ne? Kafir, kurtardın paçayı. Kafir mi? Yani Değil. Valla bilmiyorum, sen de kafirsin. Niye? Çünkü kafire kafir demedin. Değil. Kelimelerin ortada gözükmesi, senin mefhumunun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Burada belki kaç tane adamız? İzin sezonu olduğu için biraz düştük ama burada kaç tane adamız? Evet şuraya domatesi getir dediğim gibi her şeyi getir ama bir kadın bekleriz. Gelsin güzel bir yemek pişirsin. Gerçi içimizde kadın gibi yapanlar da var da. Daha güzel yapanlar da var da maşallah. Yani misal diye söylüyorum. Yani e, onu bekleriz. Bu kadar insan işe yaramaz. Bu iş böyle değil. Bu ilim de böyle değil. O yüzden çok canlar yanıyor. Allah'tan korkulmuyor. Bakın korkulması gereken bir mesele. O Arapça metinde, o hadis var bir tanesinde. Aleyhisselatü Vesselam'ın o kıssayı biliyorsunuz değil mi? Önceki kavimlerden kendisini ibadete adamış olan bir kimse uzun yıllar boyu onun bir de arkadaşı vardı günahkardı. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o hep onu uyarırdı. O da derdi ki ben Rabbimle bırak. Şe'ni ve Rabbi. Ben Rabbimle bırak arama girme. Ben Rabbim beni bağışlayacak ama yine günaha düşerdi. Bir gün diyor Aleyhissalatu vesselam onu tekrar günah işlerken gördü Hatta günahı işlerken gördü ve kızdı, sinirlendi. Bırak bunu dedi. Allah seni affetmeyecek dedi. Allah seni affetmeyecek. O da dedi ki bırak Rabbimle benim arama girme. Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah ikisinin ruhunu kabzetti etti. Ve sonra sen miydin benim rahmetimi kısıtlayan dedi. Ve Allah öbürünü bağışladı. Kendisini ibadete vermiş olanı azab attı. Peki siz söyleyin. Bir kimseyi tekfir etmek bununla kıyas edilir mi? Hayır. Vallahi kıyas bile edilmez. Çünkü niye? Bu adam o andaki bir kızgınlığı Allah seni affetmeyecek derken haddini aştı Allah'ın rahmetine müdahale etti. Tekfir ettiğin zaman bunun zararı sadece bu tekfir ettiğinde ne demektir bu sen ebedi cehennemliksin sende dostluk olmaz eğer kanunun müslümansa nikah düştü efendim miras hükmü ortadan kalktı aynı mahallede duramam dursam da sıkıntı değil orası belki ama müslümanların mezarlığına gömülmeyeceksin bu daha beter değil mi tekfirde o kıyas edilir mi peki neden bu insanı Allah'tan korkmadan yani bozuk para harcar gibi küfür kelimesi tekfir kelimesini kullanıyorlar? Değil mi? Bir de <gülüyor> ileride işleyeceğim biraz daha. Saate de da bakın fazla geçmeyin. Burada kastettiğimiz ifade muhtemel olmayacak. Bunlar ilmi hususlardır. Ha? Bunlar kafanızda bir yer edin inşallah. Mesela başka örnek verin bana. Münafık hadisini siz biliyorsunuz değil mi? Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Her kimde şu haslet bulunursa, dört haslet halis, muhlis münafıktır. Bazı alimlerden evet onun bizzat münafık olduğuna ve ebedi cehenneme gittiğine inanan üç beş tane alim de çıkmış. Ama bunlar kesinlikle cumhur değil. istisnayı geçmez. İmam Nevevi'nin de dediği gibi bu dört hasleti biz bir adım görsek bile ona münafık demeyiz. Çünkü aleyhissalatü vesselam bununla neyi kastetti? Sakındırmayı kastetti diyor. Yani sonuçta aleyhissalatü vesselam burada halis muhlis münafıktır dediği Gerçekten o kişi ebedi cehennemlik olan münafıktan mı? Yoksa ey Müslümanlar bunları işlerseniz münafık olmaya çok yakın olursunuz diye korkutmak amaçlı mı? İkisi arasında aleyhissalatü vesselam bir ifadesi muhtemel mi? Muhtemel. Bunun ile hüküm veremezsin. Dolayısıyla bunun ile hüküm vermediğin gibi o hükmün içerisine girmiş bir kişiye kafir ya da münafık demeyene de kafir diyemezsin. Bu kaide orada ne yapmaz? Geçmez. Bu kaide orada geçmez. İmam Ahmet bin Hanbel'e göre namazını terk etmiş olan bir kimse asli Yahudi ve Hristiyan ve Yah onlar gibi kafir değil mi? Yani ebedi cehennem onla babından kastediyor. Onlar gibi kafirdir. İmam Ahmet bin Hanbel'e göre namazını kılmayan adam af ihtibali yoktur. O kafir olmuştur. Mürtettir ya. Yani. Peki diğer alimlere göre mürtet midir? Kafir midir? Değildir. Halbuki İmam Ahmet bin Hanbel mutlak olarak bu kafirdir diyor. Peki İmam Ahmet bin Hanbel ona kafir demeyen diğer alimlere kafir dedi mi? Demedi. Niye demiyor? Niye demiyor? Ha ihtimal var değil mi? Deliller arasında ne var? Eşitlik var. Çünkü diğer alimler diyor ki aleyhissalatü vesselam bunu ne için kullandı? sakındırmak için kullandı dolayısıyla ihtimal girdiği an o kişinin kendi görüşünü bağlar bu kaide orada nedir kardeşler iptaldir bu kaide orada iptal orada geçmez Kâfire kafir demeyen hangi kafire Kur'an ve sünnetin ihtimal olmaksızın ki Kur'an'da pek ihtimal yoktur hadislerde aleyhisselatü vesselam çok kullanmıştır Kur'an ve sünnetin ihtimal ya da muhtemel olmaksızın kafir dediği yani Allah'ın ve Rasulünün kafirdir dediği ve bütün alimlerin icma ile falanca kişi kafirdir dediğini kafir demeyen kafirdir. Sadece burada geçerlidir. Burası iyi anlaşılması lazım. Yoksa benim kafir dediğime sen kafir dememişsin. Bu kayda burada geçmez. Çünkü bu kaydın maksat Allah ve Rasulünün ne yapmamak? yalanlamamaktır. Maksat budur. Kafir avcına çıkmak değil. Hakkı ortaya koymaktır. Hakka taraf çıkmaktır. Devam ediyorum Kadı İyaz'dan kardeşler bakın. Kadı İyaz diyor ki her kim birisini yani İslam milletinden başka bir milletin dinine girerse ev vakafa fihim ya da onların içerisinde yer edinirse onlardan ya yani, onların sayısını çoğaltıyor onlardan ev şekke ya da başka bir dine giren kişinin kafir olduğunda şüphe ederse ev sahha mezhebhum ya da onların gidişatlarını doğru çıkarırsa doğru görürse hani ihtimal doğru çıkabilir cennete gidebilirler gibi doğruluk payı verirse başka dine giren kişiye ve in azhara muazzalikal islama ve a'taqadahu ve a'taqada iptala kul mezhebin var kendisi İslam'ın kendisine nispet etse de ben Müslümanlarım dese de hatta kalbinden Allah ve Resul'ün getirdiği haktır. Bunun dışındakiler batıldır diye görse dahi Onların dinine girmiş kimsenin gidişatını doğru algılama yönüne meylederse ne olur diyor? Kafir olur. Ona kafir demediği için kafir olur. Anlaşıldı değil mi? Girenden bahsetmiyoruz kardeşler. Adamın biri Yahudiliğe girdi. İmam Kadir İyaz diyor ki, alimler buna icma etti. Adamın biri Yahudiliğe girdi. Yanımızda Ahmet diye bir Müslüman var. Ahmet diye Müslüman namazını kılıyor, orucunu tutuyor, iman etmiş, İslam'ın hak olduğunu biliyor, hatta diğerlerinin batıl olduğunu da biliyor. Ama o Yahudiliğe girse bile ona kafir demiyor. Onların içerisinde hala bulunuyor, ses çıkarmıyor. Başka? Ya da acaba ya bunlar da çok acayip de sabahlara kadar kilise kilisede ibadet ediyorlar. Acaba Allah kabul eder mi? gibi gerekçelerle ona kafir demesek kafir olur. Neden kafir oldu kardeşler? Allah'ın ayetinde ne yapıyordu? Yalancı. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ne dedi? Bu Yahudi ve Hristiyanlardan benim adımı duyup beni işitip de bana iman etmeyenler Cehennemlik dedi aleyhissalatu vesselam ama bu adam Yahudi ile geçmiş olan kişiye sabaha kadar namaz kılıyor oruç diyor ibadet ediyor diye kendisi onlara uymuyor ha ama onlarla ses de çıkarmıyor valla kafir de değil de bileyim belki Allah kabul eder diyor kafir diyor ama belki Allah kabul eder yine diyor Bunlar hepsi sıralıyor işte Kadıyaz bunlardan biri olduğu zaman diyor kendisi diyor Müslüman da olsa itikat de bu kafirdir niye çünkü Resulullah ve Vesselam'ın hadisinde geçtiği ve ayeti yalanlamıştır. Mesele bundan ibarettir. Yoksa kuru kuruya birisine kafirle kafir deme meselesi değil burada. Ve devam <gülüyor> bunu Şifa isimli eserin ikinci cildinin 1071. sayfasında açıklıyor. Yine kardeşler bakın diyor ki İmam Kadı devamında لِقِيَامِ النَّصِّ وَالْاِجْمَاعِ ala كُفْرِهِمْ İmam Kadı İyaz'ın bu sözünü getirip de ortalıkta kafire kafir demeyen kafirdir kaidesiyle aligram baş kesen gibi böyle doğrayıp atanlar. Bak İmam Kadı'nın bu ifadesi ne diyor İmam Kadı? İyaz diyor ki bu hususta açık bir nas yani Kur'an ve hadis ve icma' ala kufrihim onların kafir olduğu hususunda ayet, hadis ve icma olduğu için bu hususta duran kişi, sessiz kalan kişi ne yapmıştır? Ayeti, hadisi ve icmayı yalan saydığı için kafir olur diyor. Bunu özellikle tekrar ediyorum. Belki de konu bitene kadar da arasa böyle tekrar edeceğim. Çünkü burası önemli. Burası anlaşım, burası işte işin mefhumu. Burası tazını, tuzunu, soğanın ne kadar pişeceğini, dakikasının hepsini ayarlamasına benzer. Yoksa pilavın üstüne doldur babam doldur. Ne kadar su o kadar bolluk değil mi diye doldurursan tencereyle alır gider, yeme de yiyemezsin. Öyle Doldurma değil. Yoksa benim gençliğimde yaptığım gibi ilk yemek pişirdiğimiz zamanlarda yaptım makarnayı basmışım dünyanın tuzunu fazladan. Anam görmemişti o da bana oğlum şu kadar da tuz at diye gösterdi haberi yok ben tuz attığımdan ben bir makarna yapayım demiştim sonra bir çıktı yeme mümkün değildi. Ben yemiyorum. Kardeşime diyorum. Gel bakayım koçum. Şekere basıyorum. Hadi aslanım. Sen bitirirsin. Sen bitirsin. Şekerle attım karıştım. Verdim. Ha böyle bir yemek çıkar işte piyasaya. Evet yemek sıkıntı değil ama sen böyle bir dini insanlara verirsen Allah göstermesin. Haddini Allah karşısında aşarsan. Değil mi? Felakettir Allah göstermesin. O yüzden ilim, ilim bilmektir. Bir de İbn Kayyim'in ifadesini cehaleti özür şey İbn Teymiyye'nin cehaleti özür görenler ifadesini işlerken tekrar asıl konuya döndüğümüzde işleyeceğim. İbn Teymiyye söyler: "Beni yakinen bilen herkes çok iyi bilir ki ben insanları tekfir etme hususunda en fazla kaçan ve korkan kimseyim." Vermiş olduğumuz hüküm genel olsa da muayyen şahsa geldin mi dururuz der. Bakın böyle olsa bile muayyen şahıs meselesi yine ayrı. Yani bu hükmü verdiğinde yani icma verilmişse ya bu hususta. Bu kaide gelmiş ya bu genel bir hüküm mü verildi yoksa her bir şahsı için mi geçerli? Her bir şahsa gelince derler ki bu durumda icmanın olduğu yerde tartışmalar çıkabilir. Ayette hayır. Yani Yahudi Hristiyanlığın hususu bellidir ayir hadislerde bir insan Yahudiler hak yola girebilir derse bu ayrıdır ama İslam'a yeni girmiş ise ona bile ona bile kafir dememe hususunda bu kaideyini yaparız bekletiriz adam yeni girmiş öyle Müslümanlar var biliyorsunuz yani adam dine girmiş internetten tanımış bir sene boyunca bir taraftan haş Allah korusun bir taraftan işte Peygamber hayatını videolardan bakıyor bir taraftan içki içiyor daha haram olduğunu duymamış adam yani. İslam'a yeni girmiş yani bu gibi durumlarda bile yine mesele bekletilir. Ama konu budur. Bakın İmam Nevevi diyor ki kardeşler Ravdatu Talibin isimli ki gerçekten kıyak bir eserdir. Allah kendisine rahmet eylesin. Şafii mezhebinden. <gülüyor> Menle mükeffir Kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini bakın alimleri açıyorlar. Her kim diyor İmam Nevevi İslam'dan başka Hristiyanlık gibi bir Dine girene kafir demezse ya da kafir olduğunda şüphe duyarsa ya da onların gidişatını doğru görürse o da kafirdir. İsterse kendisi itikaden tamamen İslam'ı seçsin. Burada mürciyelere de gidiyor değil mi? Biz kimseye kafir değil mi? Adam kalkıyor laikliği savunuyor. Adam kalkıyor demokrasiyi savunuyor. Adam kalkıyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam getirdiği şeraata dil uzatıyor. Şeraatı kabul etmem diyor. Adam kafirlerle beraberlik yapıyor. Müslümanların içerisinde fitne çıksın diye her şeyi ortaya koyuyor. Yalanla varınca kadar. Bütün bunları yapıyor. Bizim hoca efendi ya cemaatime hoca efendi ya bu kafir değil mi? Ne bilelim ya adam la ilahe illallah demiş. Öyle saçmalık olur mu ya? Adam resmen küfür, küfrün kendisini benimsiyor. Ben laikim diyor, bu dönemde şeriat olmaz diyor bu adam. Bunun kafir olduğunda şüphe eden vallahi kafir olur. Çünkü laiklik gibi bu din bugüne gelmez diyen ve din dünyaya hükmetmemeli deyip dini bir tarafa atan zihniyetin küfür olduğunda hiçbir akıl sahibi alim yapmamıştır, ihtilaf etmemiştir. Her kim de bunu bu şekilde bilirse, laikliği böyle bilirse ama bakın, laikliği böyle bilirse, İslam'ın hükmünü de bilirse, tekfir etmese kafir olur. Laikliğin ne olduğunu tanımıyorsa yine kafirden edemezsiniz. Nasıl bildim? Size örnek vereyim. Vahdedi vücut inancını biliyorsunuz, İbn-i Muhittin'in bir Arab vücut inancı, Ümit Emiye'nin dediği gibi ne yaparlar? Bazen ittihat derler, bazen holul derler. Değil mi? Adam diyor ki Allah ne demiş? Ete kemiğe büründüm. Ya Subhanallah adamın tüy diken diken oluyor. Ya Rabbi sen ne kadar vallahi sabırsın ya. Ete kemiğe büründüm. Mahmut diye göründüm diyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye çocuk isnat edenler için Allahu Teala Meryem Suresi ne diyor? Onlar Allah'a oğul ittihaz ettik, ettiğine dair söz söylediler de tekadü semavatu yetefattarne Gökler düşerek paramparça olay yazdı diyor Allah Azze ve celleden. Ve tenşakkul ardu. Yer neredeyse yarılacaktı Allah çocuk edindi dedikleri zaman. Ve tekirrül cibalu hedda. diyor Allah dağlar paramparça olacaktı. Siz nasıl Allah'a çocuk iddikaz edersiniz diye gökler düşecek, yer yarılacak dağ paramparça olacaktı diyor. Bizimki ete kemiği bürünmüş, Mahmut diye görünmüş diyor. ne bir şey insanlar. E, İbn-i dediği gibi bu zihniyette olanlar, vahdet-i vücut Muhyiddin i̇bn Arabi'ye göre bildiğiniz gibi Allah her şeydir. Her şeydir ya. Her ne varsa Allah'tır diyor Muhyiddin bir i Arabi. Her ne varsa. Firavun, Firavun Müslümandı diyor. Musa Firavunu anlamamıştı diyor Muhyiddin İbn-i Arabi. Çünkü e, e, Firavun diyor bana tapın değil mi? Aslında Allah'a tapın demek istiyordu. Çünkü her şey Allah'tır diyordu. Vahdet-i vücut her şey bir. Cehennem, cehennem yok. Çünkü o da Allah olsa bir de her şey. Böyle bir sapık. Ama bugünkü tasavvufçular anlayamayız. Yerek atıyorlar bir tarafa. i̇bn Teymiye bunu işliyor kardeşler. Dikkat edin konumuza dönüyorum. i̇bn Teymiye bunu işliyor ve diyor ki vallahi bunların küfrü Yahudi ve Hristiyanların küfründen daha büyük. Çünkü ya Hristiyanlar çıka çıka kaç tane ilah çıktılar? Üç tane çıktılar. Bu i̇bn Arabi denilen kafir her şey Allah'tır diyor. O yüzden İbn-i Ebil-İz el-Hanefi Tahavi, Hanefi mezhebinin akide kitabı olan İmam Tahavi'nin yazdığı eserin şerhinde de ne diyordu? İnne, şüphesiz ki diyordu. Muhyidd ibn Arabi'nin küfrü eşeddu min kufri Yahud. Yahud ve Hristiyan küfrün daha şiddetlidir. Bakın İbni Teymiyye diyor ki kardeşler, bütün o alimlerin icmasıyla bu sözü söyleyen kişi nedir kardeşler? Kafirdir. Vahdedi vücut ifadesi, anlaş, an daha iyi diye söylüyorum. Vahdedi vücut inancının küfür olduğu ayetlerde var mı? Doğrudan vahdedi vücut kâfir diyeyim. Yok. hadiste geçmiş mi? Yok. Ama istikra metoduyla icma var mı bu hususta? Var. Her kim Allah Azze ve Celle hulul eder, ittihad eder gibi söylerse işin enteresan tarafı Allah'ın ayetlerini olduğu gibi kabul etmek zorundayız ama olduğunu bilmeyiz diyen İbni Teymiye'ye ki bu Ehl-i Sünnet'in görüşüdür. Bu husustan dolayı sapık diyen adamlar Allah'ı efendilerinin bedenine sokuyorlar, evliya oluyorlar. İbni Temiye diyor ki bunların bu kafirliği bilinir. Ama dikkat edin, İbni Temiye bu kaideyi getiriyor. Diyor ki her kim diyor bunların bu düşüncesini bir marifet ile bilirse, İslam'ın da hakikatinden haberdarsa, ona kafir demezse ne olur? Kafir olur. Ama İbn-i Teyvi'ye şartı getirdi kardeşler? Bakın, kim ki İbn-i Arabi'nin bu sözünün bu anlama geldiğini fark ederse, bakın bilirse diyor. Ve İslam'ın da bu husstaki hükmünü bilirse, o zaman ona kafir demezse ne olur? Kafir olur diyor. Ama eğer ki bir insan diyelim ki köyde zavallı ben hani bahsetmiştim mi Amasya'da adam bir tanesine dek geldim. Ya bu uzatmış. Ne yaptın hacı emmi? Ya geçen menzile gittik dedi. Takıldık geldik dedi işte. Ne yaptın menzilde dedi. dedi vallahi Ne bileyim dedi. Safta bir adam böyle last taraflarından gelme. Ya, dedi, ya namaz kılıyorum işte. Oruç tutuyorum dedi. Ondan sonra zikir çekiyorum dedi. Bilmem ne yapıyorum. E dedim Hacı Emre bunlar ben gitmeden de yapıyorum. Niye gittin ki? Valla niye gittim ki? Ne bileyim dedi o. Şimdi bu adamı düşünün. Yani belki bir elde oradan almış gelmiş. Ya bu adam bahtede vücudur biliyorum musun? İbn Arabi bu adamla buna şaşırtmış mılar? Şaşırtmışlar. Şimdi bu adam İbn Arabi hak yoldadır. Ben onun her dediğini kabul ediyorum dediği zaman. Ben ona kafir demediğim için kafir olur mu? Bak ben ona kafir demediğim için kafir olur muyum? Onun durumundan zaten bahsetmiyoruz da. Ya da ben İbni Arabi'nin durumunu bilmiyorum. Yani İbni Arabi'nin gerçekten böyle söyleyip söylemediğini bile bilmiyorum. Ya da okumuşum da anlamamışım. Bu durumda kafir demediğim için kafir olur muyum? İbni yine olmaz. Diyor. Halbuki bu usta ne var? İcma var. Bu usta icma var. Ama dediğimiz gibi de kardeşler? Bu meselenin püf noktası budur. Ayet, hadis açık olacak, icma kesin olacak. Ben farklı örnekler de size vereceğim. Misal. <gülüyor> Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyen kişi nedir? Kur'an Allah'ın kelamı değildir ya. Diyen kafirdir değil mi? mutezile Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyor. Eşarilerin bir kısmı da Kur'an Allah'ın kelamı değildir diyor. Allah'ın kelamından hikayedir derler. Allah'ın kelamı değil, Allah'ın kelamından hikayedir. Anlatımdır. Şimdi Allah'ın kelamı Kur'an, Allah'ın kelamı değildir ifadesini birisi kullanır da, hayır Kur'an Allah'tan inmemiştir'i kast ederse ne olur? Kafir olur. Birisi buna kafir demese ne olur? Hı? Bakın adam diyor ki ben Kur'an'ın Allah'tan Muhammed'e indiğine inanmıyorum haşa. İnanmıyorum. Bu adam nedir? Kafirdir. Buna kafir demeyen nedir? Kafirdir. Çünkü buna kafir demeyen ayetlerin komple hepsini yalanlamış olur. Bak buna kafirdir. Ama ikincisinde bakın aynı ifade geçiyor. Aynı ifade geçiyor. Ama adamın kastettiği ne? Muhtezile olanlar diyorlar ki Kur'an Allah'ın kelamı diyemeyiz. Tabii ki Kur'an Allah'tan gelmişin Muhammed Aleyhi, Peygamberimize derler ama Allah'ın kelamı diyemeyiz. Çünkü Allah'ın kelamı onun sıfatındandır. Sıfatı dersek Allah'ın kelamının sıfatının e, taaddüt etmesini fazlalaşmış olmasını kabul etmemiz lazım. Çünkü ayetleri iniyor çıkıyor ediyor bu olmaz Allah'a yakışmaz derler. O yüzden Kur'an Allah'ın kelamından hikayedir derler. Bunların Kur'an Allah'ın kelamı değildir ifadelerine ehl-i sünnet alimleri bu ifadeye küfür mü verdi mi? Verdi. Bu ifadeye verdi. Muhtezileye küfür mü verdi mi? Vermedi. Anlıyor musunuz inceliği? Bakın sakındırmak amaçlı bazen genel ile özel ayrılır. Nehrevan halk, hariciler, haklarında ayet, geçti, şehadis olduğu halde sahabe onlara ne diye diyordu? İmam Ali, Hazreti Ali'nin sözü. Bir kısım sahabe onlara kafir diyordular. Ama diğer sahabeler bunlar tevil sahibi diye kafir demin gördüler. Tevil var. Mu'tezile aynı kelamı söyledikleri halde muayyen olarak, şahıs olarak ben muteziliyim diyen kişi sen kafirsin vallahi dememişler sünnet. Onların içerisinde kafir olduğuna hüküm verdikleri çıkmıştır ayrı. Ama kim ki İmam Ahmed'in sözünü arıyor. Bu alimlerimizin sözüdür. Kim Kur'an mahluktur derse Allah'ın keramı değildir derse kafir olur diye hükmü vermişler. Ama muayyen şahsa gelince ne yapmışlar? Duruyor. Duruyorlar. Bu kaide burayla bağlantılı. Bir önce söylediğimi biraz öbür derste de açacağım için burayı geçiyorum. Evet kilise açma meselesinden bahsetmiştik. Ve diyor ki bakın hatta o Mûnil Muhtaç'ta Her kim diyor kafirlerin kiliselerinde onları ziyarete giderek Allah'a yakınlaşabileceğini düşünürse, bu niyette giderse diyor kafir olur. Tamam Kiliseye gidiyor, onları ziyaret ediyor bayramlarında, seyrenlerinde ve onlarla iyi geçindiğinde de Allah'ın kendisinden hoşnut kalabileceğini zannediyor. Bu neyi yalanladı? Allah onlardan hoşnut kalmayacağını zaten söylemişti. Bakın bundan dolayı. Ve diyor ki imam, bu kişi mürtet olur. Onu kafir demese bu da mürtet olur. Ve ince hile, en azarlık muharramın eğer ki bunun haram olduğunu bilmiyorsa, bakın bilmemeyi burada maziyet alıyoruz. Bilmiyorsa urrif <gülüyor> ezeliği, bu ona öğretilir. Eğer devam ederse kesin mutlak olur, mürtet olur. Diyor. Kesin mürtet olur. Ve bu hususta kardeşler. <gülüyor> Hangi fırkaları alemlerimiz saymış? Mesela İmam, özellikle İbn-i aktarıldığı zaman sonraki e, çıkmış fırkalar içinde aktarılmış bu batıniye fırkası gibi, buziler gibi, rafıziler gibi. Mesela adamlar diyor ki şey diyor, ayet yok, hadis yok, tabi icmadan örnek veriyorum size. Adamlar diyor ki, Ali haşa ilahtır, Cebrail Şaşırmıştır. Ali'ye getirecek yerde Muhammed'e götürmüştür derler. Kimisi de böyle söylerler. Bizim Türkiye'de var. Benim bildiğim bazı Alevi kesimleri var. Böyle söylüyorlar. Şimdi o Alevi orada. Diyor ki Cebrail şaşırmış da Ali'ye getirecek yerde Muhammed'e götürmüş diyor bu adam. Bu adam nedir? Bu adam zaten kafirdir. Benim amcam diyelim ki 5 vakit namaz kılıyor. Hacca gidiyoruz. Haramlardan kaçınıyor, İnfak ediyor. Gözükür hiçbir şirki yok. Şirkten de kaçıyor. Göz yaşı da döküyor. Gece namazı da kılıyor. Hepsini yapıyor. Ben diyorum ki amca bu adamın hükmü nedir? Bu adam kafir değil mi? Der ne bileyim oğlum onlar da kendine göre bir namaz namazı bir şey de gidiyor. Acaba Allah kabul eder mi? Valla kafir diyemem derse amcam ne oldu? Kafir oldu. Bakın şirki işlemedi. Bu kaideden dolayı oldu? Ne oldu? kafir oldu. Niye? Çünkü icma olan her kim ki haşa Cebrail'in Allah'ın hata yapabileceğini zımnen söylerse kafir olur. Onu ona kafir demeyen de yalanlanmış olur. Anlaşıldı? Burada bırakayım. Önümüzdeki hafta inşallah tamamlamaya gayret edeyim. Allah azze ve celle ilmimizi inşallah artırsın. Allah azze ve celle bizi insanlarla ettikleri hususta en doğruya iletsin.